Selamünaleyküm ve rahmetullah. Ruhsal hastalıkların nedenleri ve rukiye yolu ile tedavisi konulu kitabımızı okumaya devam ediyoruz. En son Tedaviyi Kur'an'la yapmak uyulması gereken yöntemdir başlığında kalmış ve buradan itibaren devam edeceğimizi söylemiştik. İnşallah bu başlıktan itibaren devam ediyoruz. Rukiye yapanların ve hastaların uyguladıkları Kur'an'la tedavinin belirli bir yöntemi vardır. Bunu aşağıda değineceğim. Çünkü bu konu son derece önemlidir ve çoğu kimsenin içine düştüğü hayal kırıklığına ve ortada kimilerinin bilmediği bir tedavi yöntemi olduğu düşüncesine engel olur. Önemli bir not. Tedavi eden kişinin içinde taşıdığı niyeti ve amacı cin anlar. Nitekim hasta bazı kereler tedavi edecek kişinin evine geleceğini yahut kendisi hakkında bir başka kişinin söylediği şeyi bilir. Bunların tümü insanoğlunun içindeki karenin işidir. Bundan dolayı tedavi edenin de hastanın da rukiye işinde doğru bir yol tutmaları gerekir. Rukiye'de asıl olan şifa elde etme ve hastalığı ortadan kaldırma niyetidir. Kıraatta Kıraatta niyet Okuma esnasında niyet değişir. Değişmez Karin bunu anlar ve örneğin niyet yakma niyeti olursa yanıyormuş izlenimi verir. Niyet hapsetmek olursa hapsolmuş izlenimi verir. Ve hareket edemediğini söyler. Niyet görmesini engellemek olursa bana ne yaptınız göremiyorum der. Niyet öldürmek olursa gizlenir ve ne ses verir ne de hareket eder. Eğer Bıçak getirir ve seni keserim derseniz kan çıkıyormuş gibi sesler duyabilirsiniz ve size kesildiğini söyler. Eğer tedavi eden kişi ondan kendisine sihrin yerini söylemesini ya da açıklamasını isterse onunla oynamaya başlar. <gülüyor> Cin ölmekten hoşlanan tedaviciyi sever. O rukiye yapanın ve hastanın kalbinde doğacak kendini beğenme duyguları karşılığında zelil görünmeye hazırdır. Tüm bunlar cinin insanlarla rukiye yapanlarla ve hastalarla oynamasından ibarettir. Tedavicinin sergileyeceği el isabetli tavır susmak, cinle hiç konuşmamak ve faydalı olan şeye önem vermek olacaktır. Böyle davranan kimse Allah'ın yardımıyla cine galip gelecektir. Cin, rukiye yapan karşısında aciz düşünce hastayı kullanır, ve onu bu kişilerden uzaklaştırmaya çalışır. Kısacası gerek tedavi eden gerekse hasta niyetlerinin cinden gizli kalmayacağını anladıklarında başka yolları terk ederek gerçek anlamda faydalı olana yönelebilir ve vakitlerini boşa harcamazlar. Bu yol cini köşeye sıkıştırır ve sonunda teslim olmaktan başka çare bulamaz. Şeytan insanın tüm yaşamına ortaktır. O hiçbir anı kaçırmaz. Bu içinde bir hiçbir mübalağa olmayan bir gerçektir. Şeytanın asıl çalışma alanı kalptir. O bunun dışına yani diğer organlara sadece hastalık, zayıflık, gaflet gibi bazı durumlarda yönelir. Eğer şeytan kalbi etkilemeyi başaramasaydı insan hayal bile edemeyeceği şekilde rahatlık, huzur ve mutluluk içinde olurdu. Şeytan yorulmadan ve usanmadan gece gündüz çalışır. Eğer insanın içinde onu ifsat edecek bir şey bulamazsa, onu hüzün yoluyla, korkutucu rüyalar yoluyla ve vesveseler yoluyla rahatsız eder. Karin, her ne kadar insan bedenine yerleşmiş ve onu hiçbir şekilde terk etmiyor da olsa, Allah subhanehu ta'ala bedenin sahipliğini insana vermiştir. Bedenin sorumluluğu ve kontrolü insana aittir. Buna ek olarak, Allah insana bir başkasının kendi bedenini işgal etmesine engel olacak güçlü vesileler de vermiştir. Eğer bunu bozacak bir durum oluşursa bunu kalbi ya da ruhi hastalıklar diye adlandırmaktayız. Karin, insanın niyetini ve amacını bilir mi? Elbette ki. Evet, zira bu gayıptan sayılmaz. Allah'ın kalplerde gizleneni bildiğini haber vermiş olması, onun iki meleğin ve şeytanın da bunu bilmesini sağladığı gerçeğiyle zıttık oluşturmaz. O, kendisinden, kendisinin kalplerde olanı bildiğini açıklamıştır. Zira bir kısım insanlar gizli konuştuklarında veya bir olayı gizlediklerinde Allah'ın bunu bileceğine inanmıyorlardı. i̇nanmıyorlardı. Bunun ispatı Kur'an'ın pek çok yerinde mevcuttur. Şeriatla ilgili konular niyet, kasıt ve itikat gibi kalp amelleri etrafında şekillendir. Kafir, münafık ve Müslüman ile Doğru ve yalancı arasındaki ayrım da bu kalp amellerine dayanır. Bu niyetlerin ve inançların ifsadı kalbe şüphelerin girmesiyle ve amellerle de ihlasın ortadan kalkmasıyla olur. Bu niyetlerin ve inançların ifsadı kalbe şüphelerin girmesiyle ve amellerde ihlasın ortadan kalkmasıyla olur. Böylece şirkler bidatlar ortaya çıkar ve şeriatın amacından uzaklaşılır. İnsanın amelleri konusundaki muhasebesi bu noktada başlar. Bildiğimiz o iki melek iyiliğe yalnızca niyet etmekle birlikte hemen bir hasene yazarlar. Kötülüğe niyet edip işlememe sonucunda da yine bir hasene yazarlar. Dolayısıyla kalbin niyetini tek bilen şeytan değildir. İyi amelin aslı kalbe dayandığı gibi, kötü amelin aslı da kalbe dayanır. Yahut amel iyidir, niyet de iyidir. Ama niyete riya, kendini beğenme, hile, haset gibi bir takım şeyler karışarak onu bozarlar. Şeytanın telkiniyle ya niyet baştan tamamıyla bozuk olur ya da ona bir şeyler karışması yoluyla bozuk hale gelir. İnsan bir şeye niyet eder etmez. Şeytan hemen onu bozmak için devreye girer. İnsanın Şeytanın kendisinin baş düşmanı olduğunu bilerek kalbi muhasebeyi her şeyden önce alması gerekir. Mümin, müminin şeytanın kalbi üzerindeki etkisini tüm gücünü kullanarak bertaraf etmesi gerekir. Mü'min organlarından önce kalbi amel eder. Mü'minin organlarından önce kalbi amel eder. Münafık ise böyle değildir. O kalbine hiç önem vermeksizin organlarına yönelir. Hakikatte şeytanın insanoğlunun kalbi üzerinde bir gücü ve hakimiyeti yoktur. Ama kalbe karşı karışan farklı duygular güçlü olunca şeytan bu hakimiyeti elde eder. Bunun sebeplerinden en önemlileri Allah'tan uzak olmak, şeytanın kalbe attığı şüpheleri onaylamak, arzulara düşkünlük, riyaya geçit vermek ve kendini beğenmektir. Bir tedavicinin bu gibi noktalara çok dikkat etmesi ve her zaman tetikte olması gerekir. Kur'an okumada yöntem. Tedavi maksadıyla Kur'an okumanın bir yöntemi vardır. Bunu aşağıdaki açıklamaya çalışacağız. Bunu aşağıda açıklamaya çalışacağız. Ta ki herkes şeytanın davranışlarında bu durum açığa vurulmasa bile ayetlerin ona eziyet verdiğini gelince anlamış olsun. Kur'an'ı şeytana hitap etmek için okumak, bununla onun dilini düğümlemeyi, gözünü kör etmeyi, onu hapsetmeyi vesaire amaçlamak şüphesiz hatalı bir tutumdur. Kur'an'ı büyücüler gibi bu gibi amaçlarla kullanırlar. Kur'an'ı büyücüler bu gibi amaçlarla kullanırlar. Onlar Kur'an lafızlarını kullanarak onlara hitap ederler, onları getirirler, gönderirler. Dolayısıyla bu kapının en başından kapatılması gerekir. Yine bazıları Kur'an'ı sessiz biçimde okurlar. Böyle olunca karşıdaki kişiler onun bilip kendilerini bilmediği bazı gizemli ayetler okuduğunu düşünürler. Bu gibi şüpheleri ortadan kaldırmak için en güzel olanı sesli okumaktır. Nitekim Kur'an'ın tamamı kalbi hastalıklar için şifadır ama şeytanlara gelince onlara karşı okumanın elbette bir yöntemi vardır ve tabi ki her ayet onları aynı derecede etkilemez. Cinlere etki eden ayetleri tanımanın en kolay yolu Hepimizin bildiği gibi cinler çok hilecidirler ve bazen tedavi edeni bile aciz bırakırlar. Onlara karşı aynı silahı kullanarak hileye başvurmak gerektiği düşüncesinde olan hata eder. En doğrusu düzgün ve sağlam bir yol tutup bundan şaşmaksızın devam etmektir. Böyle yapıldığında birkaç hafta ya da birkaç ay sonra etkiler görülmeye başlar. Bu gerçekleştikten sonra ise artık başka bir delil aramaya gerek yoktur. Yola devam edilir ve yalnız Allah'ın izniyle amaca ulaşılır. Aslında onların en azgınları bile olsa cinler kolay etkilenirler. Yeter ki tedavi eden kişi kararlı olsun. Kolay ve faydalı bir yol Baş parmak hastanın avuç içine konulur ve istenilen rukye yahut sure okunur. Okuyan kişi bazı ayetlere geldiğinde nabzın hızlandığını hissedecektir. Bu olay ayak altından da kontrol edilebilir. Eğer sağ taraftan nabız hissedilmezse sol tarafa bakılır. Rukiye yapan kişi bağırmalara çağırmalara değil bu şekilde nabza itibar etmelidir. Okuyan kişi ayetleri birer kez değil 3 ya da 7 gibi rakamlarla tekrar tekrar okumalıdır. Bu şekilde cinin nasıl etkilendiğini ve istemese bile ortaya çıktığını açıkça görecektir. Okumaya bu şekilde odaklanan kimse faydasını Allah'ın izniyle görecektir. Yasin suresinin faydası ve cinni etkileyecek ayetler Yasin suresi çoğu kimsenin bu alanda faydasını gördüğü çok önemli surelerdendir. Büyü, çarpma ve kanser gibi hastalıklardan bu sure yoluyla pek çok insan şifa bulmuştur. Büyü, çarpma ve kanser gibi hastalıklardan bu sure yoluyla pek çok insan şifa bulmuştur. Şu var ki, Ondan nasıl faydalanacağımızı bilmemiz gerekir. Hiçbir cin bu sureye direnemez. Düzenli olarak her gün 3 kez okunacak olursa çok iyi sonuçlar alınabilir. Okuma yapılırken şu noktalara dikkat edilmelidir. 1. Duyulacak bir sesle okumak. 2. Hiçbir nedenden dolayı okumayı kesmemek. 3. Okuma esnasında hastanın vücudunun bir bölümünü özellikle de iki omuz adalelerini tutmak ya da Okuyan kişinin işaret parmağını hastanın avuç ortasına ya da iki ayaktan birinin ortasına koymak taban kısmına. 4- Yağ üzerine veya başka ilaçların üzerine okumak. En etkili ilaçlar ise safran veya meyan köküdür. Bunlar su ile kaynatılarak hazırlanır. Öncesinde Fatiha suresinin okunması ve İyyâke Na'budu ve İyyâke kısmının çok tekrar edilmesi. Yine ayetel Kürsi'nin okunması ve Yâlemu mâ beyne eydeyhim ve mâ kalfahum ve lâ yuhaytûne bişeyim min ilmihi ve lâ ye'uduhu hıfzuhuma ve huvel azim bölümlerinin tekrar edilmesi. Felak suresinin okunup Ve min şerrin nefâsâti fil uqad ile minsherri hasidin ıda hased kısımlarının tekrarı nas suresinden elledi yuvesi visufi sulu ri nas kısmının tekrarı altı ilaçların üzerine okunurken ağzın kaba yaklaştırılması her surede ve önemli bir nedenle durulduğunda istiazenin tekrarlanması bunlar üflenerek 10 15 dakika okunduktan sonra Yasin Suresi'ne geçilir. Sure aşağıdaki altı çizilerek vurgulanmış ayetler daha fazla tekrarlanarak okunur. Bunlardan e, metinden benim okuyabildiğim, seçebildiğim kadar okuyabildiğim kadarını ben aktarmaya çalışayım inşallah. Ve cenna min beyni eydihim saddan ve min halfihim saddan fa aghshaynahum fehum la bu ayetin altı çizilmiş bu ayet. Aynı zamanda 24. ayet sanırım 24. ayetin altı çizilmiş. Çünkü metinde harfler tam olarak belirli değil. Onu oradan e, şu anda okuyamadım. Harekeler birbirinin içine girmiş. Ama numaralandırmada baktığım kadarıyla 24. ayet Âmentü birabbikum fesmeun ile biten Ayetin başlangıcı. Ee, ee, sanırım eee Eni kulul cenneh, qale ya layte kavmiy yalemun bima ghafara li rabbi feja'alni minel Rabbi ve caalni minel mukremin. Evet, minel mukremin ayeti ve ondan sonra gelen inni aamantu bi rabbikum geliyor. 16 çizil değil ama. Evet, 16 çizil değil. Sonrasında yine okumaya çalışıyorum. E ee, sanırım 36. ayet. Subhanallahi halakal azvaca kullaha mimma tumitu'l ardı ve min enfusihim enfusim ve mimma la ya'lamunayati 36. ayet. Bu da tekrar edilmesi gereken ayetlerdenmiş. Bu ayette çokça tekrarlanır diyor. 38. ayet. E veş ve o kadar karışık ki 37. 38, 37, 38 ve 40. 39 ve 40. ayetler ben en iyisi numaralarını okumaya çalışayım çünkü böyle daha net olacak Yasin suresinden yine 36, 37, 38, 39 ve 40. ayetlerin altları çizilmiş. Bunlar sıksa tekrar edilmesi gereken ayetler. Aynı zamanda 51. ayet. 55. ayet. 55, 56 ve 57. ayetler. Aynı zamanda 63, 64. 64. ayetler. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. ayetler. Bunlar çok tekrar edilmesi gereken ayetler. Evet. Hastanın üzerine üfleme işlemi tekrarlardan sonra yapılır. Hmm. Tekrarlar bitirdikten sonra öfleme işlemi yapılması gerekiyor. Özellikle de altı çizili bölümler tekrarlandıktan sonra, ilaçlar üzerine okunurken ise ayetler tekrarlanmaz ve ağız kaba yaklaştırılarak sure okunur. Özellikle de tedavinin sonuna yaklaşmış olanlar, Yasin suresini yukarıda bahsettiğimiz şekilde günde üç kez okumalıdır. Allah'ın izniyle çok yararını göreceklerdir. Yatağa düşmüş kanser hastaları bile, Önce Allah'ın lafzı sonra bu sure sayesinde sureyi belirttiğim gibi okudukları takdirde sağlıklarına tekrar kavuşacaklardır. Bu sure cini vücuttan çıkmaya zorlar. Cin inat etse ve meydan okusa bile tedavi edenin ya da hastanın kendisinin sureyi okumaya devam etmesi durumunda Allah'ın iziyle cin teslim olacaktır. Bunu size söylerken uzun süreli tecrübelerime dayanıyorum diyor bu metnin yazarı şahsiyet. Elbette ki Kur'an'ın tamamı şifadır ama bu sureyle ile şifa bulmak isteyen onu söylediğim tarzda okusun. Bunu uygulayacak olanın sonuç alacağına dair güveni olmalı. Yöntemini değiştirmemeli, aksine ısrarla devam etmelidir. Allah'ın izniyle beklediği sonuca ulaşacaktır. Şeytana karşı okumanın ve ona eziyet vermenin en iyi yolu ayetleri tanımaktan geçer. Onlara etki eden ayetlerden önceki ayetler birer birer tekrarlanır. Etkili olan ayetlere ulaşınca hepsi birden çokça tekrarlanır. Bunu yapmayan düşmanına çok zor, belki senelerce ulaştıktan sonra galip gelebilir. Kur'anla tedavi iki yönlüdür. 1. kalbin hastalıklardan arındırılması ve imanla takviye edilmesi. 2. ona eziyet verecek zikirlerle ve Kur'anla şeytanın yenik düşürülmesi. Birinciyi bırakıp da ikinciden başlayan senelerce uğraşsa da başarı elde edemez. Ama güçlü bir rukeci kendisini okursa başka. Bu durumda iyileşebilir belki ama yine de tehdit altındadır. Ruhsal hastalıklar zikirle tedavi edilir. Bu da bir başlık. Rukiye uygulayan da doktor arasındaki fark açıktır. Ruhsal hastalıklarda doktor sadece hastalığın belirtilerini tedavi eder. Bunun sonucunda hasta biraz rahatlar ama daha sonra hastalık herhangi bir sebeple ve hızla geri döner. Kur'an'la tedavi eden ise hastalığın gerisindeki gerçek sebebi ortadan kaldırmaktadır. Elbette ki bazen başarısızlıklar olur ama bunun sebebi çoğunlukla tecrübe ve bilgi eksikliğidir. Ruhsan hastalığın şiddetlenmesi çoğunlukla şu dört sebebe dayanır. Şiddetli öfke, şiddetli üzüntü, şiddetli korku ve şiddetli sevinç. Bunu tekrar ediyorum. Ruhsal hastalığın şiddetlenmesi çoğunlukla şu dört sebebe dayanır. Şiddetli öfkelenmek, şiddetli üzüntü, şiddetli korku ve şiddetli sevinç. Ruhiye ile tedavi şu şekilde olmalıdır. Önce, Günahları terk etmek, sonra çok zikretmek ve çok Kur'an okumak. Bir süre böyle devam ettikten sonra rukiyeye başlamak. Bundan sadece çocuklar müstesnadır. Buna dikkat eden Allah'ın izniyle şifa bulur. Bilinçaltı dedikleri şeye gelince bu da şeytanın oyunundan başka bir şey değildir. Örneğin bir kimseyi hipnotize eder ve sonra konuştururlar. Bununla bilinçaltındakileri açığa çıkardıklarını iddia ederler. Burada konuşan şeytandır. Kişinin hipnotize olmayı kabul etmesi, şeytanın bedenini kullanmasına izin vermesi demektir. Hastanın iyileşmesi herhangi bir nefsi arzu ya da şüphe gibi bir sebeple gecikir mi? Bu da bir soru şeklinde bir başlık. Hastanın iyileşmesi herhangi bir nefsi arzu ya da şüphe gibi bir sebeple gecikir mi? Ben bunu iyileşmenin engellerinden sayıyorum. Ama böyle olan kişiyi, kişiyle diğerlerinin karışmaması için bunu biraz açalım. Sağlam insanın kalbi selimdir ve kalbinde kendisini günaha sürükleyecek bir şey bulunmaz. Aklına gelen şeyler havatırdan yani gelip geçen düşünceler ibarettir ve kalıcı değildirler. Kalbinden geçenler devam etmez ve zikirle de zikile ya da istiğfarla geçer gider. Kalbi hasta insan ise gününü bu hastalıklara rehin olarak ve kalbi bunlara bağlı olarak geçirir. Aklından ve kalbinden geçenler kalıcıdır. Namazı ve okuması ondan bu gibi şeyleri neredeyse hiç de O hastalığını tedavide neredeyse hiçbir fayda elde edemez. Sanır ki şeytana çok güçlü de ona bir etkisi olamıyor. Ya da sihri o kadar kuvvetli ki onu yalnızca başka bir büyücü çözebilir. Kalbi zikirden uzak, şehvetler ve şüphelerle dolu ve ve başka bir kaygısı yok. Bu kimse tedaviden neredeyse hiçbir yarar göremez. Doktor doktor gezer ama bir fayda bulamaz. Şifanın Allah'tan olduğunu dili söyler ama kalbi buna inanmaz. Kalbi Allah'tan başkalarına bağlıdır. Kur'an'ın şifa olduğunu söyler ama kendisine Kur'an okuması söylendiğinde birkaç dakika okuyup bırakır. Ardından ne olduğuna. Ve nasıl olduğuna bakmaksızın başka vesileler arar. Hiç kimse onu doğruya yöneltemez. Şifa büyücülerinin elinde demez ama büyüleri, şifa büyücülerin elinde demez ama büyüleri onların Kur'an'dan daha iyi çözeceğine inancı vardır. Ve tabii ki bu inancı açığa vurmaz. Kalbin harabı ile Cin çarpması, sihir ve nazar arasında bağlantı var mıdır? Kalbin harabı aslında ruhi hastalığın kaynağıdır. Kalp harabı olması bunların etkisi güçlü olmaz. Kalp harabı olmasa bunların etkisi güçlü olmaz. Bu hastalıklara salihler tutulmazlar mı? diye bir soru sorulursa elbette ki tutulur. Bu gibi hastalıkların isabeti kalbi hastalıklı kimseler için bir ceza, salihler için ise bir imtihan yahut başka bir hikmet sebebiyledir. Hepimiz Nebiye Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e nasıl bir nasıl sihir isabet ettiğini ve yine Eyüp Aleyhisselam'ın başına gelenleri biliriz. Bitkilerle tedavi Cinler tarafından eziyete maruz kalan kimseler tedavinin başlangıcında ya da tedavinin bir döneminde rahatlama hissederler ama daha sonra öyle bir duraklama yaşarlar ki tedavinin bir adım bile ilerlemediğini hissederler. Bu nedenle de durumlarının değişmeyeceğini ve hep böyle kalacaklarını, zorlu bir hastalığa tutulduklarını, faydalı olan her şeyi denediklerini ve artık hiçbir şeyin fayda vermediğini düşünürler. Her şeyden önce şunu bilmenin, şunun bilinmesi gerekir ki sahip oldukları güçler açısından insanlar farklılık gösterirler. Kimilerinin bir ruke yapana hiç ihtiyaçları olmaz. Zira onlar gerekli olan sabra, ruhsal ve bedensel güce sahiptirler. Bu Allah'tan onlara bir nimettir. Ama bir başkası aynı güce sahip olmayabilir. Bu noktadaki hikmeti ancak Allah bilir. Her şey onun elindedir. İhsan eden, Nimetlendiren, veren ve alan odur. O yaptıklarından sorulmaz. Tedavilerinde duraksamı olanlar şu öğütlere kulak versinler. 1. Küçük olsun, büyük olsun, her eziyet karşısında şöyle de. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahum mecirni fi eee mes seniş. Orada bir bölüm var onun devamını okuyamıyorum. İnşallah. Onu ayrıca çözmeye çalışalım. Kardeşler, bunu ben okuyamadım, çözemedim. Ee, bu şeyin, e, bu yazının herhalde biraz daha e, büyütülebilirse, bu çözülebilir. Onu daha sonra da inşallah maddeler halinde e, metin sonunda eklemeyi düşünüyoruz, inşallah. Okuyamadığımız o bölümleri. Biz e, diğer açıklamalara devam edelim. Dedik ki küçük olsun büyük olsun her eziyet karşısında şunu söyle dedik ve o söylemesi gereken şeyi sonra yerteledik. İkincisi, kaza ve kader gerçeğini hiçbir an unutma. Hakkındaki her şeyin yazılı olduğunu, Allah'ın her şeyi bilip takdir etmiş olduğunu unutma. Allah'a dayan ve korkma. Üç, Kitap ve sünnetteki dualardan seçeceğin sabah ve akşam zikirlerini kesinlikle ihmal etme. Tedavideki en önemli adımlardan birini bunlar oluşturur. Her seferinde yapacağın zikir 130'u geçsin. Zikir konusunda sünnet dışında gelen rakamlara itibar edilmelidir. Zikir konusunda sünnet dışında gelen rakamlara itibar edilmemelidir. Ama rakamlar ziyadeden kinayedir. Dolayısıyla önemli olan herhangi bir rakam kadar yapmak değil, çok yapmaktır. Özellikle de La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehul ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir sözünü çok tekrarla. Bir oturuşta 400 ile 600 arası. Bu kelimeyi tevhiddir. Şeytanın ve sihrin belini kırar. Hmm, evet. Sabah ve akşam beşer yüz kere ya da daha fazla tahiyyattaki gibi salat oku. Cinlerin bir kısmı salattan çok etkilenirler ve ona uzun süre dayanamazlar. Bunu yaptığında hasta göğsünde sıkıntı midesinde ya da karnında şiddetli ve garip bir hareket vesaire hissederse bilsin ki doğru yoldadır kurtuluş Allah'ın iziyle yakındır. Sabah ve akşam 400 defadan daha çok subhanallahi ve bihamdihi de. Günde 500 defadan fazla la havle ve la kuvvete illa billah de. Çok önemli bir şey daha. Buruc suresi gibi kısa surelerden birinin seçilerek evde arabada, büroda sürekli tekrarlanması. Ta ki kalp bedi kendini buna bırakarak kişi farkında bile olmadan bunu söylüyor hale gelsin. Tam bunlardan amaç dilinde daima, tüm bunlardan amaç dilinde daima Allah'ın zikri olmasıdır. Ancak bu takdirde Allah'ın nuru kalbe girer ve şeytan Allah'ın eziyle küçülmüş olarak oradan çıkar. Tüm bu zikirleri işitilir bir sesle yap ve mümkün olduğunca tek başına kal ki kimse araya girerek sana engel olmasın. Şurası muhakkak ki birileri seninle konuşmak isteyecek. Sana unuttuğun bir şey hatırlatacak yahut herhangi bir dünya işiyle seni meşgul etmek isteyecektir. Bu vesveselere hiçbir iltifat etme ve zikretmeye devam et. Bu şekilde devam ettiğinde öfke ve asabiyet hali yaşayabilirsin. Hatta bu durumda baygınlık geçirenler bile olmuştur. Ama sen asla vazgeçme ve yaptığına devam et. Cin uzun süre dayanamayacak ve belki de sihir bu esnalardan vücuttan atılacaktır. Bu zikirleri yapmak için en hayırlı vakitler güneş doğmadan ve batmadan önceki vakitlerdir. Herhangi zorlayıcı bir nedenden ötürü bu zikrin zamanında yapmaz, yapamazsan sakın zamanı tamamen terk etme ve bir iki saat sonra da olsa yap. Bunlara devam ettiğin takdirde hiç kuşkusuz zayıflık, yorgunluk, baş dönmesi, iç sıkıntısı gibi şeyler hissedersin. Bunların şeytandan olduğundan şüphen olmasın. Sen onu kalbinden vurduğun ve kaçamadığı için onları hisseden odur. Bu arazlar kalıcı değildir. Bir süre sonra geçecektir. Bunlar şeytan ruhuyla insan ruhu arasında açık bir meydan okuyuştur. Eğer bu aşamada ona galip gelebilirsen, Allah'ın izniyle sonraki aşamalarda da er ya da geç galip geleceksin demektir. 4. Hasta aklını kaybedecek ve delirecekmiş gibi hisseder. Kalbi hızla, ve şiddetle ya da çok yavaş atar. Öyle ki hasta kalbinin duracağını sanır. Uykuya dalmakta güçlük çeker. Özellikle de sol tarafında yattığında vesveseler ve şüpheler duyar. Etrafındakilerden kuşkulanır. Hiçbir yerde rahat edemez. Çok yakında ölecekmiş ya da öldürücü bir hastalığa yakalanacakmış gibi hisseder. Şiddetli unutkanlık baş gösterir. Bir yerde duramaz ve oradan oraya dolaşır. Bir bakarsınız evdedir bir bakarsınız sokakta. Bir bakarsınız bir arkadaşın yanında. Bir yere gitmek için yola çıkar ama oraya varmadan geri döner. Kendini rahatlatacak bir şeyler arar ama bulamaz. Doktora görülmek için hastaneye gider ama ona ne diyeceğini bilemediği için doktoru görmeden geri döner. Göğsünden bir şeyin başına yükseldiğini hisseder ve ardından kendinden geçecek gibi hisseder. Bayılmamak için kendini tutmaya çalışır. Yattığında uyuyamaz ve vesveselerle boğuşur. Uyumak üzereyken yahut yaşta, yaslanıp rahatladığında kendisine bir şey çarpmış gibi hisseder ve sıçrar. Böylece uykuya dalamaz. Bazen yanı başında bir, bir nefes alıyormuş gibi hisseder. Bazen uyanık halde garip şekiller görür. Daha sonra buna benzer hastanın tarif edemediği pek çok şey.